Her nasılsa bilahare bu latifeler bedenle birleşince nefs bu beş latifenin yollarını kapatmış, nurlarını söndürmüştür. Feyz alma kapısını kapatmış ve nihayet yollarını karartmıştır. Bu musibetten dolayı kalbin zati muhabbet ve huzurunu dünya sevgisine, huzuruna ve sebeplere bağlanmaya, ruhun zati mahabetini dünya sevgisi ve nefsin iştihalarına, Sırrın vahdetini kendisi ile birleşmesine, hafanın istigrakını dünya lezzetlerine dalmaya ve nihayet ehfanın izmihlalini dünyada yok olmasına, ona fedasına değiştirmiştir. Dolayısıyla umum olarak müşahade edilen hale gelmiştir. O kadar değişmiştir ki, nefsin iştahısından başka tüm kemaliyetleri bırakmış ve unutmuştur. Halk ve madde alemine ait, Beş latifeye gelince, ki bunlar da nefsi emmare ve dört unsurdur, zulmanidirler. Kendi maddeleri noksanlıktır. Zatları kusurlu ve kısırdır. Şöyle ki, dört unsurdan toprağın noksanı, ibadetlerde gevşeklik, emirleri terk, yasaklara dalmaktır. Su unsurunun noksanı, fasıkların yanında fasık, salihlerin yanında salih olmaktır. Yani iki yüzlülükten ibaret nifaktır. Ez cümle su, kabının rengini verir. Ateş unsurunun noksanı, nefsi sevmek ve onun hesabına gazaplanmaktır. Şehvet, hırs, haset ve gazaplanma kuvvetlerinden neşet eder. Hava unsurunun noksanı kibirliliktir. Allah'ın kullarından kendini üstün görmek ve dolayısıyla haktan yüz çevirmektir. Nefsi emmare'nin noksanı ise Allah Teala korusun ona sığınırız ortaklığı kabul etmek sizin uluhiyet davasında bulunmaktır. Bütün kalbi hastalıkların esası işte bu noksanlıklardır. Allah Teala bir kulunu hidayetle şereflendirmeyi dilediği zaman zat-ı pak'ının fazlından kerem ve iyiliğinden kuluna bir cezbeyi hediye eder. Yahut kendisinin razı olacağı yerlerde kulunu kullandırır. Bu da en sonunda cezbe ile neticelenir. Haşiye 14 Burada cezbeden murat, halkın hissetmiş olduğu ağlama, titreme ve bağırışlar değildir. Buradaki cezbeden murat, salikin latifelerinin huzura çekilmesidir. Bu çekiş maddi olarak hissedilmez. Çoğu zaman latife sahipleri dahi bu çekişi hissetmez. Hasılı, huzura varmak üç kısımdır. Birincisi, cezbe iledir. Asansörle kişinin zemin kattan onuncu kata varması gibi. Ekseriyet bu, zikirle tahsil edilir. İkincisi, normal merdivende kuvvetli birisinin eline yapışarak onuncu kata çıkmak gibidir. Ekseriyet bu da rabıtayla tahsil edilir. Üçüncüsü, yürüyen merdivenle çıkanın varışı gibidir. Ekseriyet bu da sohbetle tahsil edilir. Birinci cezbe ile varana, Meczubu salik, ikinci ve üçüncüye saliki meczub denilir. En güzel yol üçüncüsüdür. Üstadın tarifi birinci yola aittir. Metin Ya da hidayetini dilediği kulunu, kendi nefsinde kamil, başkası için mükemmel bir şeyh ve mürşidi kamilin huzuruna iletir. Terbiyesi altında kemalata erdirir.